Allah'ın ﷺ ﷺ ﷰ ve ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ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 Fakife, ezaa acabat mucize, bima qaddmet eedihim. Ve Allahü Teala, fi ayet ökra, istağzü billah. Vema acabekum mucize, f bima kesabet eedikum, ve, ve yafu'u an kesir. İla ahkül ayah, sada Sevgili kardeşler, okudum e, ayetik kelimelerin birincisinde, Nisa Suresi 62'de. 62'de maal olarak şöyle buyrulur. Kendi yaptıklarından dolayı başlarına bir musibet geldiğinde halleri nice olur. İkinci ayet Şura Suresi 30. ayet. Başınıza gelen bir musibet kendi ellerinizle kazandığınız günahlar yüzündendir. O işlenenlerin bir çoğunu da affeder. Bir hadis rivayeti de, Müslüm'ün rivayet ettiği hadiste şöyle buyrulur. Müslümana fenalık, hastalık, keder, hüzün, eziyet ve iç sıkıntısından tutun da bir diken batmasına kadar uğradığı her musibete karşılık Cenab-ı Hak onun suçlarını ve günahlarını örter. Buyurulur. Sevgili kardeşler, 25 Ocak 2020'de Elazığ ve Malatya'da ölümlere sebep olan bir deprem yaşadık. 5 ay kadar önce de Silivri civarında yayılan, İstanbul'u telaşlandıran başka bir depreme de şahit olmuştuk. Yine birkaç gün önce 33 kişinin öldüğü çığ faciası başımıza geldi. Bunların üzerine de bir uçak kazası vuku buldu. Tabi Çin'de ortaya çıkan koronavirüs denilen bir e, ciddi hastalık da işin global kısmını teşkil ediyor. <gülüyor> Tabi bu konuda insanlar kendilerini değerlendirmesi gerektiği, toplumu bu konuda yeniden uyanışa sevk etmesi gerektiği halde kimi zamanı suçluyor, 2020 uğursuz geldi diyor, kimi dünyanın çivisi çıktı diyor, kimi bu tür musibetlerin sadece kafirlerin isyanlarına karşı bir ceza olduğunu düşünüyor. Kur'an'ın bu konudaki açıklamalarından yola çıkarak biz bu musibetleri her şeyden önce birer imtihan olarak değerlendirmek durumundayız. İmtihan ve uyarı olarak. Aslında her şey hem musibetler hem nimetler, Birer imtihan cilvesidir. Rabbimiz bizi hayırla da, şerle de imtihan edeceğini belirtiyor. Enbiya Suresi 35. Ayette. Dünyayı bir ceza ve ödül yeri olarak görmek doğru değildir. Dünya ödül ve ceza yeri değildir. O ahirettedir. O yüzden depremi ve diğer toplumsal musibetleri sadece ve tümüyle ceza olarak ele almak yanlış olur. Tabi bununla birlikte bazı musibetlerin dünevi ceza olmadığını söylemek de yanlıştır. Yani ceza olan musibetler de vardır. Ellerimizle yaptıklarımız yüzünden başımıza musibetler gelmektedir. Musibetlerin faydalı tarafları belki çok daha öne çıkar. Uyarı ikaz mahiyetinde Allah, depremle, afetlerle insanların yakasını bir silker. Kendilerine gelmesi için uyarır onları. Bir nevi şefkat tokadıdır. Ayılanları, bayılanları ayıltmak için tokat vurmak gibi bir husus olarak düşünebiliriz. Musibetler, müminlerin ahlakını arındırır, iradesini güçlendirir, kendisini muhasebeye tutmasını sağlar hatalarını görmelerine sebep olur. Zorluklara sabretme e, gibi bir güç kazandırır. Kişileri olgunlaştırır. Kendilerini sorgulamalarına, yanlışlarını düzeltmelerine mümkün sebebiyet verir. Musibetlerin imtihan sebebi olduğu gibi e, esas imtihan nimetlerle de daha çok olmaktadır. Mümkün musibetlerin imtihanını kazanan niceleri, rahatın, lüksün, sağlıklı olmanın, hayırlarla imtihan olmanın bilincine bile varmaz, olumlu şeylerle imtihanını kaybettiği olur. Kur'an-ı Kerim genel olarak suçlarının cezasının, cezasının ahirette olduğunu belirterek kısmi olarak dünyada bazı cezalar, bazı e, karşılıkların bulunduğunu belirtir. Birkaç ayet-i kerimenin malini vereceğim bu konuda. Kim Allah'a ve Resulüne isyan eder ve onun sınırlarını çiğnerse, onu içinde ebedi kalacağı ateşe sokar ve onun için alçaltıcı bir azap vardır. Misa 14. E, ve Allah'a isyanın, küfrün, cezasının genellikle ahirette olduğunu belirten çokça ayetler. Cehennem azabıyla, kıyametle tehdit edilir insanlar. Daha önceki kavimler helakla tehdit edilirdi. Ama Muhammed ümmeti toplu bir helakla değil kıyametin dehşetiyle ne yapılır? Uyarılır istisnai şekilde bazı suçların cezasının dünyada başlayacağı, tabir caizse avans cinsinden bazı cezalandırmanın dünyada da olacağı Kur'an'dan yola çıkarak değerlendirilir. Ama esas cezanın ahirette verileceği açıklamasıyla birlikte ayetlerde suç işleyenin belirli oranda dünyada da ceza göreceği vurgulanır. Bir iki örnek vereyim. Yoksa siz kitabın bir kısmını kabul edip bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Sizden böyle yapanların cezası dünya hayatında rezil ve rüsvay olmaktır. Ahiret gününde de azabın en çetinle uğrayacaklar. Allah sizin yaptıklarınızdan gafil değildir buyrulur. Bakara suresi 85. ayette. Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasına tevhidin ilan edilmesine engel olanlardan daha zalim ee, kim olabilir? Bunların o mescitlere ancak korkarak girmeleri söz konusu olabilir. Onlara dünyada rezillik, ahirette de büyük bir azap vardır. Bakara 114 Küfredenleri dünyada da ahirette de şiddetli bir azaba çarptıracağım. Onların hiç yardımcıları olmayacak. Ali İmran 56 Evet. Ancak sadece dünyada ceza çekmemeleri onlar için hayır değildir. Ayet şöyle, mal olarak kafirler sanmasın ki kendilerine mühlet veriyor oluşumuz onlar için hayırdır. Böyle sanmasınlar. Ancak günahları artsın diye onlara mühlet veririz. Onlara alçaltıcı bir azap vardır. Aliman 178. Ve ilahi takdir şöyle ifade bulur. Enfal suresi 33. ayette maal olarak sen içlerinde bulunduğun müddetçe ve onlar tövbe edip dururken Allah onlara azap etmeyecektir. İçimizde peygamber yoksa bile tövbe edenler bulunduğu müddetçe toplu olarak azap edilmeyeceğimizi vurgulayabiliriz. O yüzden deprem gibi musibetleri sadece dünyevi ceza olarak ele almak doğru değildir. Ama ikaz ve uyarı olarak ele almak çok daha isabetli olur. Eğer ceza olduğunu kabul edersek bu tür musibet ve afetlerde ölenlerin veya sakat kalanların hep kafirler veya isyankarlar olması gerektiğini düşünmemiz icap eder. Halbuki nice salih insanın da öldüğü ve nice facir ve zalim kimsenin bu tür afetlerden kurtulduğu bir vakadır. Evet. Musibetler insan için gerekli hususlardır ki Allah rahmetine ait nice hükümler bildirdiği halde insanlara musibetler de verir. Hani e, anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az denildiği gibi e, e, anlamayan kimseleri teklir ve e, nus ile uslanmayanın e, cezasının e, yer yer anlayacağı cinsten olması gerektiği gibi. E, yani bazen bir musibet, bir nasihatten evla olur. İnsanlara rahmet olarak gönderilmiş o yüce peygamber Taiflilerin saldırısından kurtulduktan sonra ellerini kaldırıp Rabbine şöyle seslenmişti. Ya Rabbi, gerçekte benim üzerime çöken bu musibet ve eziyet şayet senin bana karşı bir gazap ve öfkenden ileri gelmiyorsa ben bunu aldırış etmem ve gönülden tahammül ederim. Musibete karşı takınılan tavır aynı zamanda iman ile nifakın arasını ayıran ve münafık tiplerin kalplerindeki nifakı açığa çıkaran bir imtihan aracıdır. Yani imanların musibetle sınanmasıdır. Münafıklar, Müslümanlar savaşta bir başarısızlığa, yani musibete uğradığı zaman onlarla birlik olmadıkları için sevinirler ve bunu kendileri için bir nimet sayarlar. Nisa suresi 72. ayet bununla ilgilidir. Evet, kullarını neyle imtihan edeceğini kararlaştırmak, onu uygulamak yani kullarındaki imtihan konusundaki tasarruf yetkisi sadece Allah'a aittir. Niye beni şunlarla imtihan ediyor? Niye üst üste başıma bu tür sıkıntılar geliyor diye şikayet etmek insanın imtihanı anlayamaması ile alakalıdır. İmtihanın zorlaşması ve peş peşe gelmesi kişinin çoğu zaman derecesinin artmasıyla alakalıdır. En büyük imtihanları peygamberler geçirmiştir. Yani zor imtihanlar üst sınıfların karıdır. İlkokul, sınıf, i̇lkokul sınıflarındaki sınavlarla üniversite sınavları herhalde aynı olmaz. O yüzden bazen zor sınavlar, bazen musibetler, imtihanlar, fitneler, belalar Allah'ın yanında derecesi üstün olanlara gelir. Allah kişiye dayanacağı sınavları verir. Kaldırabileceği yükü yükler. Evet. O yüzden bu imtihanlardan şikayet etmek bir mü'mine yakışmaz. Mü'mine isabet eden belalar, kafire isabet eden beladan aslında daha hafiftir. Çünkü mümine Allah yardım eder, onun yanında yer alır. O zorluk, dışarıdan çok büyük zorluk geldiği halde Allah dağına göre kışverir ve müminlerin zorluklarını giderir. Müminin karşılaştığı belalar Allah'ın rızasına ve onun affına ulaşmasına sebep olur. Allah uğrunda çekilen eziyetlerin tadı hiçbir şeyde yoktur aslında. Eğer başımıza gelen musibetler bizi uyarıyor veya bizim imtihan vesilemiz olarak bizi olgunlaştırıyorsa veya Allah için başımıza geliyorsa bunlardan memnuniyet duymak gerekir. İmtihan aslında zaferin tamamlanması içindir. Müminin belalarla imtihanı onu içinde kaldığı takdirde helak olacağı ve ecrinin azalacağı hastalıklardan kurtaracak olan bir ilaç gibidir. Bela ve sıkıntılarla imtihan onu bu hastalıklardan kurtarır, mükafatının tamamlanmasını, derecesinin yükselmesini sağlar. Allah Resulü bir hadis rivayetinde şöyle buyurur, nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki o bir mümin için hayrına olmayan bir şeyle hükmetmez. Bu ancak müminler içindir. Şayet mümine bir hayır, bir iyilik isabet ederse o mümin buna şükreder ve kendisi için hayırlı olur. Şayet bir sıkıntı, bir zorluk isabet ederse mümine mümin sabreder yine kendisi için hayırlı olur. Dolayısıyla ya başımıza nimet gelir, ya başımıza musibet gelir her ikisi de sabır ve şükürle bizim için hayra dönüşür. Bu imtihanlar ve belalarla sınanmalar zaferi, şerefi, afiyeti tamamlamak içindir. Bu sebeple insanlardan en çok sıkıntıya karşılaşan peygamberlerdir. Sonra derece derece e, peygambere yakın olan kimseler gelir. Kişi dinine sahip çıktığı oranda zor sınavlarla imtihan edilir. Şayet imanı sağlamsa başına gelecek olan belalar mümkün şiddetlenir. İmanı azsa belalar hafifler. Hiçbir hata yapmasa bile yeryüzünde yaşadığı müddetçe müminin belalarla imtihanı son bulmaz. Yani belalarla imtihan hayatın zaruri bir gereğidir. Çünkü dünyada tam bir rahat olmaz. Cenneti dünyada aramak çok yanlıştır o ahirette olacaktır. Sıkıntısız, eziyetsiz, efendim şikayetsiz bir hayat ancak ahirette inşallah bizi bekler. Dünya zorluklar, sıkıntılarla beraberdir. Ve o zorlukların, musibetlerin kişiyi olgunlaştıran, sevabını, ecrini artıran olumlu nüce tarafları vardır. O hikmetlerden birisi de Allah'ın kullarının sıkıntı ve bollukta, afiyet ve bela halinde, galip veya mağlup olduklarında kulluklarını tam yapmalarına ait yardımıdır. Her iki halde de Allah'ın kulları üzerinde ilahlık hakkı vardır. Kulluk sadece biriyle tamamlanmaz. Tıpkı beden gibi ki, sıcaksız soğuksuz, açlık ve susuzluk olmaksızın, yorgunluk ve sıkıntı olmaksızın, Hayatımız da devam etmez. İyi ile birlikte onun zıttının da bulunması gerekir. İnsanın olgunlaşması ve işlenilen doğru yola ulaşabilmesi için bu belalar ve sıkıntılar da gereklidir. İnanmayana dünyada beladan ziyade esas ahirette azap edilir. Bu sıkıntıların en büyüğüdür. O Allah'ın Resulüne itaat etmeyip isyan edenler için hazırladığı dünya azabından kurtulsa da ahiretteki azaptan kurtulamaz. Müminin sıkıntısı ona göre çok hafiftir dedik. Allah imanı dolayısıyla ona kolaylık verir, sıkıntıyı uzaklaştırır. Onu sabır, sebat ve rıza vasfıyla donatır. Müminin sıkıntısı Geçici olduğu halde kafirin ve azabı sıkıntı bakımından çok daha şiddetli ve eziyetlidir, devamlıdır. Kur'an, Allah'ın zikriyle, Kur'an'la, namazla, Allah'ı her an hatırlamakla huzurun bulunacağı, kalplerin tatmin olacağını ifade eder. Bundan uzak olanlar, stres ve bunalımlarla, iç sıkıntılarıyla, küçük bir imtihanın altında ezilip kalmalarıyla dünyada bile aslında büyük sıkıntılar çekerler. Ama esas e, azap ahirettedir demiştik. E, o yüzden bu bela ve musibetleri e, mesela bazıları şöyle diyor e, Allah e, haşa şaşırdı mı ki veya bilmiyor mu ki Niye daha çok Orta Doğu'ya, Doğu ülkelerine, Allah'a fazla isyan etmeyen yerlere deprem veriyor, bazı musibetler veriyor, afetler? Niye Amerikalar, Kanadalar, Avrupalar bu tür depremlerle, afetlerle denenmiyor diyor. Halbuki bu imtihanlar, tekrar edeyim, ee, müminlerin olgunlaşması, günahlarının izale olması için ilahi rahmet tarafı da olan bir durumdur. Yani bunu sadece bir ceza olarak ele aldığınızda e, bir, iki defa ceza çekmek gibi bir durum olur kimilerine. Kimi müminlerin de e, kafirlerden çok daha cezaya muhatap olduğu gibi bir yanlışlığa gitmiş oluruz. Müminlerin imanının kuvvetlenmesi için bela ve e, musibetler gereklidir. Şiddetler gizlenmiş kuvvetleri, saklı enerjileri coşturup meydana çıkarır. Müminin imanı e, zorluk darbeleri altında daha da kuvvetlendirir, kuvvetlenir. Gerçek ölçü ve değer zorluklara karşı tahammüldür. Eziyet, sıkıntı ve afetle e, karşılan karşılaşıldığında çekingenlik, hilekarlık kalmaz. Bütün bunlardan daha önemli olansa fertlerin şiddet esnasında sadece Allah'a yönelip gönlünü başka şeylerden temizlemesidir, ona bağlanmasıdır. Yani insanlar isyan batağına battığında bu tür uyarılmaları gerçekten önemser ve samimiyet derecelerine göre Allah'a yönelmeleri Kısa veya uzun süre devam eder. Kur'an'ın hatırlattığı gibi biz sadece Allah içiniz, O'nun için yaşıyoruz. Her şeyimiz, bütün varlığımız Allah için. Tekrar dönüş de yine O'na olacak. Yalnız O'na teslim oluyoruz. İşte belalara sabredenler bu tür insanlardır. Tatlı nimetler, nimetlerle müjdelenenler yine onlardır. Ayet öyle diyor. Yani bir, başlarına bir musibet geldiğinde inna lillah ve inna ileyhi raciun derler. Biz Allah içiniz ve ona ne yapacağız? Döneceğiz. Ayetin devamı da müjde ifade eder. İşte onlar için Rableri tarafında bir mağfiret ve rahmet vardır. Hidayete erenler de işte bunlardır. Evet. Bakara suresi 155, 156 ve 157. ayetlerin malini gündeme getirdim. Demek ki Allah'ın rahmetine ve hidayetine ulaşmak için Allah için var olduğumuzu ve başımıza gelen musibetlerin sabırla karşılanması ve Allah'a döneceğimiz anlayışının bizde yer etmesi gerekiyor ölüm bir ayrılık veya yok olmak değildir aslında bir diriliştir yeni bir hayata göz açmak demektir dünya iki kapılı bir han yaşayanlar da birer yolcu birer misafir aslında ana vatanımız baba ocağımız Hz. Havva ve Hz. Adem vesilesiyle onların yaratıldıkları yer cennet olarak değerlendirilir Dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibaret. Oyuncaktan hoşlanan çocuklar mıyız? Yoksa düştüğümüzü ispat eden adamlar mı? Dünya oyuncağına verdiğimiz değerde saklı bunun cevabı. Oyuna dalıp çokça eğlenenler çocuklar ve çocuk seviyesindeki çocuk akıllılardır. Kur'an'a baktığımız zaman adeta tüm azgınlık, isyan ve başkaldırılarının sebeplerinin tek bir sebebe dayandığını görürüz. O da ahirete hesaba katmadan, ahiretten, Allah'tan korkmadan yaşamak. Kur'an öyle der. Hayır, onlar ahiretten korkmuyorlar. Müttesir suresi 53. ayet. Sadece bu dünyada yaşayacağımızı düşünerek yaşarsak ölü yaşarız. Ama öleceğimizi düşünerek yaşarsak diri yaşarız. Çevremizdeki insanlar hep dirilişin ahiretin etkisiyle e, Müslümanca yaşamış olsalardı o zaman hayatın güzelliği çok bambaşka olurdu. mümkün ikinci asrı saadeti yaşardık. İman ettiğimiz cenneti burada iken yaşayamayız. Fakat biz tüm yatırımlarımızı bu dünyaya yönlendirerek yaşadığımız hayatı ve yeri sahte cennet haline getirmeye koyulunca Cenneti de ahireti de unuttuk. Özlemez olduk. Tabi oraya hazırlanmak için de her türlü gayreti sarf etmeyen diğer insanlara benzeyen duruma geldik. Hayatta ister yenelim, ister yenilelim. İster nimetlerle, ister musibetlerle imtihan olalım. Onu ulu hakem hükmünü bizim oyunu ne kadar dürüst oynadığımıza göre verecektir. Çünkü hayatta birer roller dağıtılmış ve o rollerimizi oynuyoruz. Yer yer mutluluk oyunu oynayacağız. Yer yer insanlara Allah'tan gelen imtihanları musibetleri şikayet etmeden onlara sanki Allah'ı şikayet ediyor gibi bir duruma gelmeden Allah'a durumumuzu arz edeceğiz sabredeceğiz dünya hayatı zaten oyundan ibadet ise mal ve mülk hepimizin oyuncakları ise öyleyse biz dünya hayatının bu kandırıcı ee, özelliklerine boyun eğmeyeceğiz. Ee, hani çocuklar yapboz evlerle oynuyorlar. Ee, biz de tuğladan evlerle oynuyoruz. Çocuklar plastik arabalarla biz de saçtan arabalarla oynuyoruz. Değişen pek fazla bir şey yok. Ama dünya denilen salon bir tiyatro sahnesi hepimize kader ayrı ayrı roller dağıtmış ahirete göre 1-2 saat sayılan şu fani dünya sahnesinde kendi rolümüzü beğenmeyip illa başrol oynamak veya zengin, yakışıklı, güzel kişilerin rolüne özenmek bizim kazanmamız için, başarılı olmamız için yanlış bir usuldür. Usta sanatkar kendisine rol, ne rol uygun görülmüşse o rolü beğenmemezlik yapmaz. Topal rolü verilmişse o rolün hakkını verir. Fakir ve garip rolünü en güzel şekilde oynar. Hepimiz aslında kendimizi oynuyoruz. Kendimizi kendimize biçilen rolümüzü oynuyoruz. Doğru olan, bize uygun görülen rolü en güzel oynamak ve yüce yönetmen ve senaristen ödül almaktır. Unutmayalım sahnedeki oyun uzun sürmeyecektir. Perdeler, göz perdelerimiz kapanmak üzere sonra oyunu nasıl oynadığımız ortaya çıkacak notlarımız, ödülümüz veya cezamız verilecek. Rabbim, dünya sahnesinde rolümüzü en güzel şekilde oynayan sabır ve şükürden uzaklaşmayan her şeyi imtihan bilerek ee, bu imtihan dünyasında sınavlarını kazanmaya çalışan e, olgun müminlerden eylesin inşallah Hela inne ahsenel kelam ve ebleğen nizam kelamullahi'l meliki'l aziz Allah allam kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam ve izâ kure'el kur'an festemi'u leh ve ansitû leallekum turhamun euzubillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim İnna dîne ındallahi l-İslâm, sadaḳ